Wolfgang Bohert Kara Hindiba Seslendiren Akın Altan Hücrenin kapısı kapatılmıştı üzerime. Bir kapının insan üzerine kapanması sık görülen olaylardandır kuşkusuz. İnsanın zihninde canlandırabileceği gibi üzerine kilitlenmesi de. Örneğin, Evlerin kapıları kapatılıp kilitlendiğinde insan ya dışarıdadır ya da içeride. Evlerin kapıları da bir şeyi kesinleştiren, kilitleyen, kurda kuşa yemeden bir özellik taşır. Hücrenin kapısı itilerek kapatılmıştı üzerime. İtilerek evet... Çünkü akıl almayacak kadar kalın olan bir kapının çarpılarak kapatılması olanaksızdır. Çirkin bir kapı. Numarası da 432. Bir numarasının bulunması ve sacla kaplı olması onu başka kapılardan ayıran tek özellik. Bu özellik bir gurur ve yanına yaklaşılmazlıkla donatıyor onu. Çünkü hiçbir şey tınmıyor. En ateşli yakarışlara bile tıkıyor kulaklarını. Beni bu yaratıkla yalnız bıraktılar sonunda. Hayır, yalnız bırakmadılar sadece. Bir hücreye de tıktılar. Her şeyden çok korkulan bu yaratıkla. Kendi kendimle. Biliyor musun, nasıldır insanın kendi haline bırakılması? Kendisiyle baş başa. Kendi insafına terk edilmesi. İlle korkunçtur diyemem. Ama bu dünyada yaşadığımız en akıl almaz serüvenlerden biridir. İnsanın kendisiyle yüz yüze gelmesi. Burada. 432 nolu hücredeki gibi yüz yüze gelmesi. Çıplak. Çaresizlik içinde tüm dikkati kendisine yönelmiş. Ayrıca özellikten. Babuntudan yoksun. Her türlü eylem olan ağından uzak. Ve en onur kırıcısı eylem olanağının bulunmayışıdır. Bir şey içmek ya da vurup kırmak için bir şişenin. Firar etmek için bir havlunun. Damarlarını kesip canına kıymak için bir bıçağın. Yazmak için bir kalemin bulunmayışı. Hiçbir şeyin olmayışı. Kendinden başka hiçbir şeyin. Çıplak dört duvarıyla bomboş bir yerde çok az şey. Bir örümceğin sahip olduğundan daha azı. Bir örümcek gittiği yere bir iplikçiyi öyle öyle sürüyüp götürür ardından. Bu ipliğe güvenerek tehlikeye atabilir yaşamını. Düşmeyi. Ve tutunmayı göze alabilir. Biz düştüğümüzde bizi tutacak iplik nerede? Kendi gücümüz mü tutacak bizi? Yoksa bir tanrı mı? Tanrı bir ağacın yeşerip büyümesini, Bir kuşun uçmasını sağlayan güç müdür? Yaşam tanrı? O zaman düştüğümüzde sanırım bizi bazen tutar, Biz istersek tutar bazen. Güneş pencerenin parmaklıklarından çekildiğinde. Güneş pencerenin parmaklıklarından çekildiğinde. Ve gece. Hücrenin bütün köşelerinden çıkıp geldiğinde. Karanlıkta bir şey bana doğru yaklaşıyordu. Ve ben sanıyordum ki. Tanrıdır bu. Biri kapıyı mı açtı yoksa? Yalnız değil miydim artık? Hücrede benden başka bir şeyin daha varlığını duyumsuyordum. Nefes alıp veren bir şey. Büyüyen bir şey. Hücre fazlasıyla dar onun için. Tanrı dediğim bu varlık karşısında hücre duvarlarının ister istemez gerilere çekildiğini hissediyordum. Ey 432 numara. Ey insancık. Sakın seni sarhoş edip başını döndürmesin gece. Hücredeki varlık senin korkun. Başka bir şey değil. Korku ve gece. Ama korku bir canavardan farksızdır. Ve onunla baş başa kalmaya görelim. Gece bir hayalet kadar korkunç olabilir. Çatılar üzerinden yuvarlana yuvarlana yaklaşan hayi, Hücrenin duvarlarına aydınlattı. Ne aptal şeymişsin meğer. Duvarlar eski yerlerinde, Hücrede bir portakal kabuğu gibi boş, Aziz Tanrı dedikleri varlık yok ortada. Demin hücrede olan varlık, Demin konuşan varlık senin içindeydi. İçindeyken konuşuyordu. Belki de konuşan bir Tanrıydı. Belki sensin. Belki sendin bu. Çünkü sen de bir Tanrısın. Herkes bir Tanrı'dır. Örümcek de, Buz balığı da Tanrı'dır. Tanrı yaşamdır. Tanrı her şeydir. Ama bu bile öyle çoktur ki, Daha fazlası olamaz Tanrı. Onun dışında ne varsa hiçliktir sadece. Bu hiçlik de, İşte sık sık gelip çullanıyor üzerimize. Hücrenin kapısı bir fındık nasılsa öyleydi. Sanki açılmamıştı hiç. Belli ki kendi kendine de açılmayacaktı. Kırılmadan açılmayacak. Öylesine kapalıydı işte. Ve ben... Kendimle yalnız bırakılmış... Dipsiz uçurumlara yuvarlanıyordum. Ve örümcek, Bir baş çavuş gibi her seferinde yüzüme karşı haykırıyordu. Muhallebi çocuğu, Muhallebi çocuğu. Rüzgar ağlarını parçalamıştı örümceği. Ama örümcek bir karınca hamaratlığıyla bir yenisini ördü ve beni, 62 kiloya yakın ağırlıktaki insana uçurumdan, Her yuvarlanacak olduğunda iplikcikleriyle yakaladı. Ona teşekkür ettim ama aldırmadı. Böylece giderek alıştım kendime. İnsan kalkıp düşüncesizce ben falan ya da filan kişiyle bir arada yapamam diyor. Oysa asıl kendisi insan için pek katlanılacak biri değil. Ama ben... Zamanla bayağı eğlendirici bulmaya başladığım kendimle ilgili, geceleri alabildiğine ilginç şeyler keşfediyordum. Ne var ki, uzun bir zaman sonra her şeyle koptu ilişkim. Yaşamla, dünyayla, her şeyle. Zaman düzenli ve hızlı bir tempoyla üzerime dalmıyordu. Gerçek dünyanın beni nasıl yavaş yavaş terk ettiğini, Ve kendimle dolduğumu seziyor. Kapısından içeri adım atalı çok olmamış bu dünyadan. Her gün biraz daha uzaklaşıyordum. Duvarlar öyle soğuk ve ölüydü ki, Çaresizlikten ve umutsuzluktan elim ayağım tutmuyordu. İnsan birkaç gün bağırıp çağırıyor, Sızlanıp yakınıyordu kuşkusuz. Ama haykırışlarına bir yanıt alamıyor, Çok geçmeden yorgun düşüyordu. Birkaç saat kapıyı ve duvarları dövüyordu. Ama kapı ve duvarlar açılmıyordu bir türlü. Çok geçmeden yumrukları yara bere içinde kalıyor. Ve sızısı bu ıssız yerde biricik haz kaynağını oluşturuyordu. Anlaşılan bu dünyada kesin bir şey yoktu. Çünkü o kendini beğenmiş kapıda başka kapılarda açılmıştı sonunda. Her kapı üstün körü tıraş olmuş. Ürkek bir insanın hücresinden dışarı itip çıkararak uzun bir sırada yerini almaya zorlamış ve ortası yeşil otlarla kaplı. Dört bir yanı gri duvarlarla çevrili bir havluya salmıştı. Çevremizde bir havlama sesi kırbaç gibi şaklamıştı derken. Bir avlama sesi, çevremizde, bize doğru. Karınları kayışlarla sarılı mavi köpeklerin kısık sesi. Bizi sürekli devinmeye zorluyordu köpekler. Onlar da sürekli deviniyor ve korkuyla dalıp taşan bizlere havlıyorlardı. Ama insan yeterince korkup da biraz sakinleşti mi? Çevresindekilerin köpek değil insan olduklarını anlıyordu Mavi Ve soluk üniformalı insanlar Avluda koşar adım daireler çiziyorduk Gökyüzüyle karşılaşmanın ilk şaşkınlığını atlatıp Güneşe yeniden alışan gözler kırpıştırılıyor Ve görülüyordu ki Onun gibi daha pek çok kişi Ötekilerden kopuk Havluda seyirtiyor ve derin derin soluyordu. Yetmiş seksen kişiydi belki. Ve hep daire çiziyorlardı. Tahta sandaletlerin ritmine uyarak, paldır küldür, gözleri yılgın. Ama yine de bir yarım saat her zamankinden daha neşeli. Havlayan görüntüler, mavi üniformalılar olmasa, sonsuza dek böyle seyirtebilirdi insan bir geçmişten ve bir gelecekten yoksun tümüyle günün keyfini çıkararak nefes alıp vererek görerek ve yürüyerek başlangıçta böyleydi bir şenlikti adeta ufak bir mutluluktu ama hep böyle sürüp gidince yoldan sapmalar başlıyordu aynı keyfi yaşaya yaşaya bakıyordu insan Ufak mutlulukla yetinmez oluyor ve ocağına düştüğümüz bu dünyanın bulanık damlaları bardağımıza şıp şıp damlamaya başlıyordu. Ve bir gün gelip aldığı dağıtılan turlar işkenceye dönüşüyor ve insan başının üstünde o yüce gökyüzü kendini aşağılanmış hissediyordu. Önünde giden ve arkasından gelen kardeşleri gözüyle. Onun gibi çile çekenler gözüyle bakamıyor, canlı cenazeye benzetiyordu hepsini. Varlıklarının tek nedeni insanın midesine bulandırmak olan canlı cenazeler. Başı sonu görünmeyen çitin bir yerine bir çubuk gibi sıkıştırılmış, kendine özgü bir yüzden yoksun. Ve mide bulandırmaktan başka işe yaramıyordu hiçbiri. Ah. Aylar boyu da daireler çizince ve soluk mavi üniformalıların havlamalarıyla bitkin düşünce, böyle oluyordu işte insan. Benim önümde yürüyen ölmüştü çoktan ya da bal mumundan heykellerin sergilendiği bir müzeden çıkıp gelmişti. Sanki muzip bir cinin zorlamasıyla normal bir insanmış gibi davranmaya çalışıyordu. Oysa çoktan ölmüştü belli ki. Evet, ölmüştü. Çünkü kirli gri saç tutanlarının çevrelediği dazlak kafasında, güneş ve yağmuru bulanık yansıtabilen o canlı dazlaklardaki yağlı parlaklık yoktu. Hayır, bir parlaklık içermiyordu bu dazlak. Kumaştan yapılmış gibi donuk ve mat. Benim insan adına asla yakıştıramayacağım bu dazlak, önümdeki bu yalancı insan hiç kımıldamasa, dazlığa peruk gözüyle bakılabilirdi. Üstelik bilgin bir kişinin ya da azılı bir ay yaşını değil. Hayır. Olsa olsa defter kalem satan bir kırtasiyecinin ya da sirklerde çalışan bir palyaçonun peruğu. Ne var ki, pek dayanıklıya benziyordu bu peruk. Bir kez hainlikten geri durmaya yanaşmıyordu. Benim, yani arkasından gelen kişinin ondan nefret ettiğini seziyordu çünkü. Doğru, nefret ediyordum ondan. Çünkü ne diye bu peruk, adama bu ismi vereceğim, daha sade böylesi. Dönüm sıra görür benim, serçe yavruları henüz uçmak nedir bilmeden damoluklarından yere düşüp can verirken o sürdürür yaşamını. Nefret ediyordum bu peruktan. Çünkü ödlek biri. Hem de nasıl. Ondan nefret ettiğimi biliyordu. Öyleyken aptal aptal seyirtiyordu önüm sıra. Habire daireler çiziyordu. Küçücük daireler gri duvarlar arasında. Bize karşı taş kalpli duvarlar arasında. Taş kalpli olmasalar bir gece kimselere görünmeden yola koyulur. Bizim beyefendilerin oturduğu sarayların çevresini verirlerdi. Bu peruhu niçin deliye tıktılar diye hanidir düşünüp duruyordum. Nasıl bir suç işlemiş, onu sürekli rahatsız etmeme aldırmayacak, başını çevirip bana bakamayacak kadar ödlek bu peruk ne halt karıştırmış olabilirdi ki? Evet, ona rahat vermiyordum. Sandaletlerine vuruyordum hep. Koşkusuz bile bile yapıyordum bunu ve zaman zaman ciğerlerimden çıkardığım okkalı bir balgamı sırtına tükürecekmişim gibi gırtmağımdan gürültülü sesler çıkarıyordum. Her seferinde can evinden vurulmuş gibi irkiliyordu. Öyleyken başını bütünüyle çevirip kendisini rahatsız eden kişiye bakmayı göz alamıyordu. Hayır, bunu göz alamayacak kadar korkak... Kazık gibi duran ensesini topu topu birkaç derece benden yana döndürüyordu, o kadar. Boynuna, benimle göz göze gelmesini sağlayacak bir yarım tur attırma yürekliliğini gösteremiyordu. Ne halt karıştırdı acaba? Belki zimmetine para geçirdi, belki de hırsızlık yaptı. Belki cinsel bir bunalım sırasında toplumun gazabını uyandıracak bir eyleme girişti. Evet böyle bir şey yaptı belki. Günlerden bir gün kambur bir Eros'un esrikliğiyle pısırıklığını sıyırıp attı üzerinden. Kendisini şehvetin kollarına bıraktı. Evet. Şimdi de önüm sıra seyirtip duruyordu. Bir yol cesaret edip bir halt karıştırdığına içten içe sevinerek, öte yandan ürküp sinmiş. Ama sanırım şimdi sezdirmemeye çalışsa da korkusundan titriyordu. Çünkü benim... Celladının hemen arkasında olduğunu biliyordu. Canını cehenneme yollamam işten değildi doğrusu. Kimsenin de ruhu duymazdı. Bir çelme atmam yeterdi bunun için. Ayağındaki o fazla yüksek tahta sandaletlerle yüzü koyun kapaklanır, belki kafasında bir delik açılır ve bir bisiklet lastiği gibi bütün havası bir pop sesiyle güçlükle çıkıp giderdi içinden. Kafası beyazımsız sarı bir bal mumu gibi ortadan yarılıverir ve akacak birkaç damla kırmızı mürekkep adeta hançerlenmiş bir komediyenin mavi ipek bluzu üzerinde ahududu şerbetinden bir leke gibi komik ve düzmece bir izlenim uyandırırdı. Peruktan suratını şimdiye dek hiç görmediğim, sesini hiç işitmediğim, yalnızca güve tozu gibi pis koktuğunu bildiğim bu heriften işte öylesine nefret ediyordum. Adamın, peruğun, her türlü coşkudan uzak, yumuşak ve yorgun, süt rengi parmakları gibi güçsüz bir sesi vardı kesin. Ayrıca, bir danamınkiler gibi patlak gözleri, hep karamel yemek isteyen kaim ve sarkık bir alt dudağı da. Mutlaka bir sefa pezevenginin maskesini taşıyordu yüzünde. Her türlü azametten yoksun. Bir ebeninkini andıran elleri, çokluk bütün gün bir defter verip karşılığında on yedi feniye alarak kasaya atmaktan başka şey yapmayan bir kırtasiyecinin cesaretiyle donatılmıştı. Ya yeter artık, bir daha söz açmayacağım peroktan. Gerçekten ondan öyle nefret ediyorum ki, bir arazı manadan çıkıp fazla ileriye gitmem işten değil. Yeter kapansın artık bu konu. Ondan bir daha asla söz açmayacağım. Asla. Ama hiç sözünü etmek istemediğim bu kişi, Sürekli dizlerini kırıp büker. Bir melodramın melodisine uyarak önüm sırası seyirtirse, Nasıl yakayı kurtarırım elinden? Böyle biri, Elinle uzanamadığın sırtının bir yerindeki kaşıntı gibi, Habire kendisini düşündürtür, hissettirir, kendisinden nefret ettirir seni Sanırım şu peruğu yine de gebertmem gerekiyordu. Ama ölü peruk bana korkunç bir oyun oynar diye de çekiniyordum. Bakarsın ansızın pis pis gülüp daha önce bir sirkte palyaçoluk yaptığını bana hanım satırcasına kanlar içinde doğrulur. Çehresini tutamayanlar gibi kanının akmasını önleyemediği için biraz kızarıp bozarır belki. Karendeler atarak cezaevinin bir sirk sahnesine andıran avlusunda bir uçtan bir uca yuvarlanıp gider. Verdiyenlere belki inadı tutmuş eşekler gözüyle bakıp delirtinceye kadar kızdırır onları. Sonra da sözüm ona korkmuş gibi yapıp sıçradığı gibi duvarın üzerinde alır solu. Oradan bize dilini pabuç gibi çıkarıp bir daha ortada görünmemek üzere kayıplara karışır. Birden aklına gelip de aslında nasıl biri olduğunu düşünenlerin nelerle karşılaşacağı kestirilemez. Ölümdekine, Peru'a duyduğun nefretin anlamsız ve nedensiz olduğunu sanma. Aman Tanrım! İnsan öyle durumlara düşüyor ki, kin ve nefretle dolup taşıyor içi. Kin ve nefret bir sel gibi onu sınırlarından dışarılara sürüyüp götürüyor. Sonunda dönüp sınırlarına çekilemiyor bir türlü. Kin ve nefret insanın işte öylesine canına okuyor. Biliyorum. Anlatacaklarımı dinlemek ve duygularımı paylaşmak güç. Ayrıca biri sana Goethe, Keller ve Dickens'dan bir şeyler okuduğumdaki gibi dinlememelisin beni. Benimle birlikte yürümeli... Acımasız duvarlar arasındaki o küçük daireleri benimle birlikte çizmelisin. Yalnızca fikren yanımda olman yeterli değil. Hayır, gerçekten arkamda bulunmalı, arkamdan gelmelisin. Ne kadar çabuk benden nefret ettiğini göreceksin o zaman. Bizimle, bizimle diyorum şimdi. Çünkü hepimiz ortak yapıyoruz bunu. O daireleri sarsıla yalpalıya çizmeye gör. Sevgiden yana öylesine yoksullaşacaksın ki, Nefret ve kin şampanya gibi köpürecek içinde. Sen de vereceksin, köpürsün. Yeter ki bu korkunç boşluğu içimde duymayayım diyeceksin. Ve sanma ki boş mide ve boş bir yürekle, İnsan kardeşlerine sevgini gösterecek olağanüstü eylemleri gerçekleştirebilesin. Anlayacağın içi tüm iyiliklerden arınmış biri olarak peşim sıra yürüyecek. Aylarca hep bana, hep benim dar omuzlarıma, fazlasıyla yumuşak enseme ve anatomik olarak içinde bir şeylerin az da olsa bulunması gereken bol pantolonuma bakıp duracaksın. Ama en çok ayaklarıma bakman gerekecek. Dairedeki herkes önündekinin ayaklarına bakar çünkü. Önündekinin adımlarının ritmini yabancı ve rahatsız edici bulsa bile çaresiz kabullenip benimser. Evet işte. Diyelim benim de doğru dürüst yürüyemediğimi gördüm. Nefret ve kin, kıskanç bir kadın gibi çullanır üzerine. Böyle. Doğru dürüst yürüyemezler. Yürüyüşlerine egemen birden çok üslup, Bir araya gelip bir melodi oluşturamaz. Ben de onlardan biriyim işte. Sen de bu yüzden bana nefret ve kim besleyeceksin? Yalnızca önümden yürüdüğü için benim peruktan nefret etmem gibi anlamsız ve nedensiz. Diyelim benim biraz sarsak ve oyunsa adımlarıma göre ayarladın adımlarını. Ansızın durup bakarsın ki, düz gerçekçi ve dinamik bir hava içinde yürümeye başlamışım. Diyelim yürüyüşümün bu yeni üslubunu not ettin kafana. Az sonra görürsün ki, Savruk ve sinik bir havaya bürünmüş attığım adımlar. Ya, ya. Bu durumda benden ne hoşlanırsın, Ne de bana karşı dostluk beslersin. İster istemez nefret edersin benden. Bütün arkadakiler, Öndekilerden Nefret eder. Önden gidenler bir yol başlarını çevirip de arkalarından gelenlere baksalar ve onlarla anlaşmaya çalışsalar, Belki başka türlü olurdu durum. Ama her arkadan gelen böyledir. Yalnızca kendi önünde yürüyeni görür ve ondan nefret eder. Arkasından geleni ise yok sayar. Kendini önde giden biri olarak duyumsar hep. Gri duvarların gerisinde bizim çizdiğimiz dairede böyledir bu. Başka yerlerde de böyledir sanırım. Belki her yerde böyledir. Şu Peru gerçekten öldürmeliydim. Bir defasında öylesine ayağıma dolaştı ki, kanım başıma sıçladı. O keşifte bulunduğunda hani. Büyük bir keşif değil. Pek küçük bir şey. Her sabah bir yarım saat, kirli yeşil bir çimenin çevresinde tur attığımızı söylememiş miydim? Bu acayip sirkin manejeninin orta yerinde sararmış otlardan bir öbek yer alıyordu. Otlar sapsarıydı ve bir yüzden yoksun. Bu katlanılmaz çitteki biz çubuklar gibi tıpkı. Aslında fazla bir umuda kapılmadan canlı ve renkli bir şeyler arayan gözlerim tesadüfen birkaç küçük ota ilişti. Onlara bakıldığını sezen otlar toparlanıp başlarıyla beni selamlamadan edemediler. Ve birden aralarında gösterişsiz, sarı bir nokta keşfettim. Koca çayırda minyatür bir geyşa. Keşfim beni öylesine korkutmuştu ki, Gözlerimin o sarı nokta üzerinde çivilenip kaldığını herkes fark etti sandım. Ve hemen büyük bir dikkatle önümdekinin sandaletlerine bakmaya koyuldum. Ama insan bazen konuştuğu kimsenin burnundaki bir benden nasıl ayıramazsa gözlerini ve bakışlarıyla onu bir güzel tedirgin ederse, Benim gözlerimde hep sarı noktadan tarafa bakmak istiyordu. Yanından geçerken elimden geldiğince serin kanlı davranmaya çalışıyordum. Sarı noktanın bir çiçek olduğunu anlamıştım. Sarı bir çiçek. Bir kara hindibağının küçük sarı çiçeği. İzlediğimiz yolun havaya saygılarımızı sunmak için her sabah çizdiğimiz dairenin yaklaşık yarım metre solunda bulunuyordu. Bayağı korkmuştum. Mavi üniformalılardan biri hemen o dakika gözlerini dikmiş, benimle aynı yöne bakıyor gibi geldi bana. Her ne kadar bekçi köpeklerimiz çitte kokusunu aldıkları bireysel duygu kıpırdanışlarına kudurmuş gibi havlayarak karşılık vermeye alışmışsa da, keşfimi benden başka bilen yoktu henüz. Küçük çiçek, henüz tümüyle benimdi. Ama katıksız sevincim birkaç gün sürdü topu topu. Çiçek hep benim olmalıydı. Avluda attığımız turların her sona erişinde, ondan kendimi zorlukla koparıp alabiliyordum. Ona sahip olmak için. Günlük ekmek istihdakını ver deseler verirdim. Bu da asvedakarlık sayılmazdı doğrusu. Hücremde canlı, yaşayan bir şey bulunsun istiyordum. İçimdeki özlem zamanla öylesine büyüyüp güçlendi ki, avludaki çiçek, o çekingen... Küçük kara hindiba çok geçmeden gözümde bir insan gizli bir sevgili aşamasına yükseldi. Artık yukarıda ölü dört duvar arasındaki hücremde onsuz yaşayamaz duruma gelmiştim. Ve derken peruk girdi araya. Ben kurnazca davranmaya çalışıyor, çiçeğimin önünden her geçişimde elimden geldiği kadar çaktırmadan ortadaki otlara bir ayak botu yaklaşıyordum. Sürü iç güdüsünden azımsanmayacak bir parça hepimizin içinde yaşar. Ben de buna göre yapmıştım hesabımı ve yanılmadığımı gördüm. Benim arkamdaki, arkamdakinin arkasındaki ve onun arkasındaki sırayla ayaklarını sürüyerek, inatla ve uysallıkla beni izledi. Avluda çizdiğimiz daireyi dört gün içinde sarı çiçeğime o denli yaklaştırmıştım ki, Değilsem elimle dokunabilirdim. Ben bunu yaparken o sararmış otlardan bir haylisi tahta sandaletlerimizin altında tozlu bir ölümle hayata gözlerini kapatmamış değildi hani. Ama bir çiçeği koparmayı tasarlayan benim gibi biri birkaç otun ayak altında çiğnenmesini hiç düşünür mü? İsteğimin gerçekleşeceğini yaklaşmıştı. Denemek için birkaç kez sol ayağımdaki çorabı aşağı indirdim. Sonra da öfkeli ve masum bir edayla eğilip yine yukarı çektim onu. Kimse kuşkulanmadı. Madem öyle, yarın bu iş tamamdı. Ertesi gün kalbim çarparak avluya adım attığımı, avuçlarımın heyecandan ter içinde kaldığını söylersen, bana gülmeyin sakın. Aylarca sevgiden uzak ve yalnızlık içinde yaşadıktan sonra ansızın hücrende bir sevgiliye kavuşasın, İnanılacak gibi değildi doğrusu. Sandaletlerimizin tek düze takırtısının eşliğinde günlük tur yükümlülüğümüzü yerine getirmemize pek bir şey kalmamıştı. Sondan bir önceki turda planımı gerçekleştirecektim. İşte tam o anda peruk burnunu soktu işe. Hem de en alçak, en rezil bir biçimde yaptı bunu. Derken sondan bir önceki tura başlamıştık. Mavi üniformalılar ellerindeki kocaman anahtar demetlerini azametle şangırdatıyorlardı. Planımı gerçekleştireceğim yere, çiçeğimin korkuyla beni gözlediği yere yaklaşıyordum. Belki bu saniyelerdeki kadar hiç heyecanlanmadım ömrümde. Yirmi adım kalmıştı. Derken on beş adım kaldı. Sonra on. Sonra beş adım. İşte tam o anda korkunç olay patlak verdi. Peruk bir tarantella dansına başlamak ister gibi ansızın incecik kollarını havaya kaldırdı, sağ bacağını göbek hizasına kadar zarifçe kaldırıp sol ayağının üzerinde geriye döndü. Bu cesareti nereden aldı? Akıl erdiremedim bir türlü. O olsun der gibi bana baktı. Her şeyden haberi vardı sanki. Bönbön bön bakan gözleri döndü yuvalarında. Gözlerinin akı ışıl ışıl ortaya çıktı. Derken bir kukla gibi yığılıp kaldı yere. E artık. Belli olmuştu kesinlikle. Eskiden bir sirkte payyaçılık yaptığına kuşku yoktu. Çünkü herkes kahkahayı basmıştı. Ne var ki mavi da havlamakta gecikmemiş, sanki hiç gülen olmamış gibi kahkaha sesleri bir anda kesilmişti. Mavi üniformalılardan biri yerde yatan Peruk'a yaklaşmış ve öldü demişti. Sanki yağmur yağıyor der gibi hiç istifini bozmadan söylemişti bunu. Öldü. Kendime karşı dürüst davranmış olmak için şunu da itiraf edeyim ki, Peruk ismini verdiğim adamla göz göze gelip onun yenik düştüğünü, bana değil, hayır, yaşama yenik düştüğünü hisseder hissetmez, Kendisine karşı beslediğim nefret kıyıya vuran bir dalga gibi eriyip gitmiş, Geride yalnızca bir boşluk duygusu kalmıştı. Çipteki çubuklardan biri kırılmış, Ölüm burnumun dibinden rüzgar gibi ıslık çalarak geçip gitmişti. Böyle olunca da insan içindeki kin ve nefretten bir anda kurtuluyor. Dolayısıyla... Peru'nun bana karşı sözde kazandığı zaferi sonradan da olsa ona çok görmüyorum. Ertesi sabah önümde bir başkası yürüyordu ve Peru bana o saat unutturmuştu. Bir tanrı bilimci gibi iki yüzlü bir görünüşü vardı adamın. Ama sanırım çiçeğimi koparmamı önlemek için cehennemden özel izinle buraya yollanmıştı. Dikkati rezilce üzerine çeken biriydi. Herkes alaylı bir gülümsemeyle bakıyordu ona. Hatta soluk mavi köpekler, insansı insansı sırıtmaktan kendilerini alamıyor, onların bu davranışı da son derece tuhaf kaçıyordu. Tepeden tırnağa birer devlet memuruydular. Ama profesyonel asker yüzlerindeki ilkel ağır başlılık yerini maskaramsı bir sırıtışa bırakmıştı. Mavi üniformalıların gülmek istedikleri yoktu doğrusu, hayır. Ama gülmeden de duramıyorlardı. Biliyor musun hani, bir duygu vardır, babacan bir duygu. Diyelim biriyle bozuşmuşsundur. Ve bozuştuğun kişi de, sen de uzlaşmazlığın canlı örneklerisinizdir. Derken komik bir şey olur ve ikinizi de gülmeye zorlar. Gülmek istemezsiniz gerçekte, hayır. Ama yine de gevşer, yayılır yüzünüz ve daha da iyisi, buruk sırıtış. Deyimiyle nitelenecek bir ifadeye bürünür. Mavi üniformalılarda da işte böyleydi durum. Ve bu da onlarda görebildiğimiz biricik insancıl duyguydu. Evet, tanrı bilimci kepaze herifin biriydi. Kaçık denecek kadar Hinoğlu Hin biriydi. Ama Hinoğlu Hinliğine halel getirecek ölçüde değildi kaçıklığı. Avluda yetmiş yedi kişiydik. Ve tabancalı on iki üniformalıdan oluşan bir köpek sürüsü çevremizi kuşatmış, bizi havlıyordu. İçlerinden bazısı bu havlama işine 20 yıldır, hatta daha fazla bir süredir yapıyor olmalıydı. Çünkü ağızları, ellerinden geçen binlerce mahkum karşısında, ötekilerinkinden daha çok köpek ağzına dönüşmüştü. Ne var ki, hayvanlara bu benzeyiş sonucu çalımlarından bir şey kaybetmemişlerdi. Her biri teker teker olduğu gibi alınıp üzerine ''Devlet benim'' etiketi yapıştırılarak bir heykel gibi kullanılabilirdi. Tanrı bilimci sonradan öğrendim ki tesbiyeciymiş aslında. Bir kilisenin işlerini yaparken kaza geçirmiş ama Tanrı kendisine sahip çıkmıştı. Öylesine kaçık ya da Hinoğlu him biriydi ki mavi üniformalıların görkemine katıksız bir saygı gösteriyordu. Gösteriyor da söz mü? Bu görkemi üfliye üfliye şişiriyor, Mavi üniformalıların akıl ve hayallerinden geçirmediği büyüklükte bir balona dönüştürüyordu. Mavi üniformalılar tanrı bilimcinin salaklığına her ne kadar gülmeden duramıyorlarsa da, Belli bir gurur el altından göbeklerini şişiriyor, Bellerindeki kayışların gerilmesine yol açıyordu. Tanrı bilimci, oracıkta dikilip, bacaklarını aralamış. Güçlerini sergileyen, Ve fırsat düştükçe ısırmaya duydukları büyük hevesle, Üzerimize saldıran köpeklerden birinin önünden ne zaman geçse, içtenliğinden asla kuşku duyulmayacak bir eğilişle eğiliyor, Alabildiğine içtenlikle, Nazik ve iyi niyetli, Bayramınız kutlu olsun, gardiyan bey, Diyordu. Değil burnu kaftahında mavi üniformalı balonlar, Karşıdaki bir tanrı olsa böyle bir durumda yine aklına kızmak gelmezdi. Öte yandan tanrı bilimcinin o kadar alçak gönüllü bir iyilişi vardı ki, Bir tokattan kendini sakınmak ister gibiydi adeta. Ve işte kör şeytan bu soytarı tanrı bilimciyi getirip önüme bırakmıştı. Kaçıklığı öylesine bir güçle çevresine ışıklar saçıyor ve beni öylesine oyalıyordu ki, Neredeyse o küçük sevgilim, Benim sarı çiçekli kara hindi bağım aklımdan çıkıp gitmişti. Ona seveceğim bir bakış pek yollayamaz olmuştum. Çünkü sinirlerimle delice bir savaşı sürdürmem gerekiyor, bu savaş vücudumun bütün gözeneklerinden ecel tellerinin boşanmasına yol açıyordu. Tanrı bilimci, bir mavi üniformalının önünde eğilip ağzından bal damlarcasına, ''Bayramınız kutlu olsun, gardiyan bey.'' Dediğinde, kaslarıma hakim olmaya, ona öykünmekten kendi malı koymaya çalışıyordum. Ayartıcılığı öylesine şiddetliydi ki, birçok kez mavi üniformalı devlet anıtlarını gülümseyerek başımla selamlamış ve önlerinde eğilmek yerine sessiz sedasız yoluma devam etmeyi ancak son saniyede başarabilmiştim. Her gün yaklaşık bir yarım saat avluda tur atıyorduk. Günde 20 kez turalıyordu kalluyu ve 12 üniformalı çevremizi sarmış oracıkta dikiliyordu. Yani Tanrı Bilimci her Tanrının günü kesinlikle 240 reverence yapıyor. Ben de 240 kez çıldırmamak için tüm gücümü seferber ediyordum. Tanrı bilimcinin yaptığını üç gün boyunca yapsam buna cezamı hafifletici neden gözüyle bakılacağını biliyordum. Ama elimden gelmiyordu bir türlü. Günlük turlardan tam bir bitkinlik içinde hücreme dönüyordum. Ama geceleyin düşünde, sonu gelmeyen bir sıra halinde dizilmiş, hepsi de Bismarck'a benzeyen mavi üniformalıların önünden geçiyor, bütün gece bu milyonlarca soluk mavi üniformalı Bismarck'ların önünde yerlere kadar eğilip, ''Bayramınız kutlu olsun.'' dileğinde bulunuyordum. Ertesi gün işi öyle ayarladım ki Tanrı bilimci yerine bir başkasının peşinden yürümeye başladım. Sandaletim ayağımdan çıkmıştı. Hiç acele etmeden eğilip yerden aldım ve sonra seke seke gidip çubukların oluşturduğu çite dahil oldum. Tanrı'ya şükür. Karşımda güneş doğmuştu. Daha doğrusu. Güneş yok olmuştu. Önümdeki yeni arkadaş öylesine uzun boyluydu ki benim bir seksenlik boyum onun gölgesinde bayağı kayboluyordu. Demek bir yazgı vardı her şeye karşın. Yapılacak şey varlığını duyurmasına sandaletle yardım etmekti. Önümdekinin bir insanda aslanmayacak kol ve bacakları düzensiz ve anlamsız sallanıp duruyordu. İşin ilginç yanı kol ve bacaklarını denetim altında tutamadığı halde adam pekala da ilerliyordu. Neredeyse kanım ısınmıştı ona hatta ne olur peruk gibi birden cansız yığılıp kalmasın yere, ya da aklını kaçırıp mavi üniformalıların önünde ödlek reveranslar yapmasın diye dua bile ediyor, uzun ömürlü olması ve akıl sağlığını getirmemesi için yakarıyordum Tanrı'ya. Onun gölgesinde kendimi öylesine güvende hissediyordum ki, kendime ele verme korkusuna kapılmadan, her zamankinden daha uzun süre küçük sarı çiçeğimi gözlerimle kucaklayabiliyordum. Hatta önümdeki bu eşsiz adamın insana tiksinti veren o hıh konuşmasını bağlıyor. Ona Zuma, Altapot, peygamber devesi gibi binbir çeşit lakap yakıştırabilecekken yüce gönüllülükle böyle bir yola başvurmaktan kendi malu koyuyordum. Çiçeğimden başka şey de değildi gözüm. Önümdeki isterse uzun boylu, kuş beyinli olsun hiç itirazım yoktu. Olağan günlerden biriydi. Öbür günlerden tek farkı, 432 oğlu no hücrede kalan mahkumun nabız atışlarının yarım saatlik tur sonunda alabildiğine hızlanması, gözlerini sözde bir masumluk ve pek de iyi gizlenemeyen bir güvensizlik ifadesinin bürünmüş olmasıydı. Sondan bir önceki tura başlamıştık ve anahtar demetleri yeniden canlanıp dirilmişti. Çit, Dünya durdukça bağır olacakmış gibi güneşin pek de cömert denemeyecek ışınlarının gerisinde uyukluyordu. O da ne? Çiftteki çubuklardan birinin uyukladığı yoktu hiç. Öyle uyanıktı ki, o kadar olur. Heyecandan birkaç metrede bir yürüyüş biçimini değiştiriyordu. Peki, kimse fark etmiyor muydu bunu? Fark etmiyordu. Ve ansızın 432'nin oğlu çubuk yere eğildi. Aşağı kaymış çorabını yukarı çekerken, kaşla göz arasında elini uzatıp korkuyla yürkilmiş küçük çiçeği kopardı. Derken 77 çubuk, o alışılmış miskinliğiyle son tura koyuldu. Bu kadar komik başka ne olabilir? Gramofon ve uzay araştırmaları çağında suç işlemiş cezasını çeken züppe bir delikanlı, 432 nolu hücresindeki yüksek pencerenin altında dikiliyor, Ve yapayalnız elleri pencereden süzülen ışık hüzmesinde küçük sarı çiçeği, Hiçbir olağanüstülülüğü bulunmayan sarı çiçekli bir kara hindi bağıyı tutuyor. Ve derken barut, parfüm, benzin, cin ve ruj koklamaya alışık bu insan, Kara hindi bağıyı, Aylardır yattığı ranzanın tahtasından, Tozdan ve terden başka şeyi kokmayan aç burnuna götürüyor, Ve çiçeğin sarı yuvarlağının kokusuna öylesine hırsla kokluyup içine çekiyor ki, Sanki bütün vücudu burun kesiliyor. Ansızın içinde bir kapak açılıyor, ışık gibi bir şey. Şimdiye dek varlığının hiç ayrımına varmadığı bir şey dışarı akıyor, Daracık odaya doluyor. Çiçeğe karşı bir eşi daha görünmedik bir sevecenlik, ihtiyaç ve sıcaklıkla dolup taşıyor yüreği. Derken hücreye katlanamaz oluyor, yumuyor gözlerini ve şaşkın diyor ki, ''Ama toprak kokuyorsun sen, güneş, deniz ve bal kokuyorsun, yaşam dolu sevgili çiçeğim. Çiçeğin bakir serinliğini şimdiye dek fazla umursamadığı, ama şimdi suskunluğuyla kendisi için büyük bir avuntu kaynağı olan babasının sesi gibi, Bir kadının ışıl ışıl omuzları gibi duyumsuyor. Çiçeği bir sevgili gibi dikkatle teneke kupasına götürüyor. Bitkin düşmüş küçük yaratığı kupanın içine koyup oturuyor. Dakikalar sürüyor oturuşu. İşte öylesine ağır ağır. Çiçeğinin tam karşısına oturuyor. Kendini öyle ferahlamış ve mutlu hissediyor ki, Bütün yükleri sıyırıp atıyor üzerinden. Mahkumiyetini, yalnızlığını, sevgiye susamışlığını, 22 yaşının çaresizliğini, yaşadığı zamanı ve geleceği, dünyayı ve Hristiyanlığı. Evet, Hristiyanlığı da sıyırıp atıyor. Esmer tenli bir balığı olup çıkıyor, denizden, şimşekten ve ağaçtan korkan ve bunlara tapan, ilkel bir kavmin, ilkel bir çocuğuna dönüşüyor. Hindistan cevizine, morina balığına ve sinek kuşuna tapan, Bunlara şaşkın şaşkın bakan, bunları yiyen, bunları kavrayamayan biri oluyor adeta. Öylesine özgürleşiyor ki, Görülmemiş ölçüde iyilik dolu, Fısıldıyor çiçeği. Senin gibi olmak. Mutlu elleriyle tenekeden bozma, Su bardağına sarılıp bırakmıyor onu, Ve uykusunda üzerine nasıl toprak yıdıklarını duyumsuyor. Esmer, Can'ın toprağa yerleştiğini, Derken çiçeğe dönüştüğünü, Ve bedeninden çiçekler fışkırdığını algılıyor. Gelincikler, Haseki küpeleri, Ve kara hindi bağlar. Minicik ve gösterişsiz güneşler. Son